Maalesef nedir? Yolcuyu gitmesi gereken yere yani gerçek kurtuluş limanına götürmeyen gemi çok güzel de olsa basit bir süsten başka bir işe yaramaz. Buna gemi de denmez kardeşlerim. Yani bildiğiniz, bildiğiniz ilim her zaman ve her zaman sizi kurtuluşa götürmek zorundadır. İnsan, insan için marifet ve ner yol yolu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 Sözleri az fakat amelleri çoktur onlara. Kur'an, Kur'an'ın iktikadda hedefi iki şey üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar ilmi tefhid ve ameli tefhiddir. Allah Rasulü bu iki tefhidi, yani ilmi tefhidi ve ameli tefhidi sağlamlaştırmak için gönderilmiş. Diğer peygamberlerin daveti de yine bu iki tefhid düzenli olmuştur. Çünkü saadet, manevi, kemal nedir? Ancak bu iki şeyle gelir: faydalı ilim ve salih amel. Zaten biliyorsunuz, söydede insanlar Müslüman'dadır. Ancak iman edenler salih amel işleyenler. Ve her zaman Allah Azze ve Celle muhakkak salih ameli ne yapmıştır? Zikretmiştir. Çünkü ilmi tevhit Faydalı ilim, hamili tevhid de salih amel. Faydalı ilim Allahı bilmek, salih amel de Allah'ın emri gereği hareket etmektir. Faydalı ilim iman ile, Peygamber'in haber verdiği şeyleri taksiyet etmek, samih salih amel de irta olmayan tek bir Allah hakkılık ve Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'a itaatdir ki.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 sadece bilgi yüklü eşeklerden başka kimseler değinlerdir kardeşlerim ki Kur'an-ı Kerim'de bunlar eşekler ve köpekler olarak zikredilmişlerdir ki biliyorsunuz hayatın dünyada hayatında da eşekler olsun köpekler olsun hep sevilmeyen hoş karşılanmayan hayvanlar arasında zikredilmiştir kardeşler.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 Devamlı kendisinden faydalanacağı ilmi öğrenir, onunla amel eder ve diğer insanlara da onu öğretir. Bir anne ve babanın evladından, sorumluluğundan daha çok âlim, ümmetten sorumludur, kendi yaşadığı toplumdan sorumludur. Bir anne ve baba nasıl ki çocuklarının sıhhatinden, hasta olduğunda tedavisinden ve ameliyatından... eğitiminden ve öğretiminden, edep, terbiye ve güzel ahlakından, iktisadi hayatından ve ümmet içerisinde onun edep ve ahlakından sorumlu ise, bir alim de ümmet için aynı şeyleri taşımak zorundadır. Çünkü ümmetin genel belayeti, muttaki ve mücahit ulemadadır. İslam'ın alimleri, ümmetin sağlığından, hastalığının sahatçı tedavisinden, ekonomisinin helal üzere devam etmesinden, yabancı unsurundan, temizlenmesinden, düşmanın saldırısından, korunmasından, eğitim, öğretim, edep ve güzel ahlakı olmasından sorumludur. Ve bir alemin bütün bu şuurlar içerisinde dini tahsilinin gerçekleşmesi ve topluma o gözle bakması gerekir. Eğer bilgi yükü kişiler kendine rehberlik yapmıyor,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 İmam Ahmed bin Rahim, Ahmed bin Hamdullah, bu ümmetin en hüsnünetin alimı olarak bilinmiş. Kendisi Kur'an'ın mahluk olup olmadığı meselesinde, Kur'an mahluk mudur, Allah'ın kenâmidir meselesinde gerçekten büyük bir fitnaya uğramış. <gülüyor> Kur'an Allah'ın kenâmidir, mahluk değildir dediği için hapse atılmış, dövülmüş, işlenmeye uğramış. Hatta öyle dövülmüş ki zincirlerle etinden diyor bir parça kesildiği zaman artık onun kesildiğini hissetmiyordu diyor. İmam Ahmed bin Hamdullah diyorlar ki, ey imam ya şu kelimeyi söyle ve kurtul, canından olacaksın. Ve hapishanede İmam Ahmed bin Hamdullah diyor ki, bak dışarıya bak ne görüyorum? Binlerce insan toplanmış hapishanenin etrafında ve o imamın evsünet imamının Ağzından çıkacak bir tek kelimeye bakıyorlar. Ben diyor bunca insanı bir sürdüğünden dolayı sattıramam diyerek ne yapıyor? O her türlü işkenceye sabrediyor. İşte hakkani, rabbani âlim budur kardeşler. Kendi fahası yani yaşamının fahasına da olsa, dövülse de, söylülse de, işkence de görse, hak sözden asla ve asla ne yapamaz, ayrılamaz.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 Gerçekten hümmetin önünde siper olan ve onların her türlü dini sorumluluğunu taşıyan kimsa olmalar. Allah Ahmed bin Hamdullah rahimullah'tan razı olsun. Abu Darda arabi Allah'a diyor ki: Öğrenci olmadıkça alim olamazsın. Kendisiyle amel etmedikçe bilimden dolayı amin, alim olamazsın diyor. Eminullah bari rahimullah ise diyor ki: Alim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 dünyaya talip olan kimse, dünyaya hırslı olan kimse, dünyaya tamah eden kimse, Ademoğlunun diyor bir vadi dolusu altın olsa ne yapar? Bir vadi dolusu daha altın ister. İki olsa üç, iki olsa dördüncüyü ister. Hiçbir zaman gözü doymaz diyor. Ve onun Ademoğlunun gözünü ancak bir hamur toptak doymaz diyor. Onun hırsı hiçbir zaman bitmez dünyaya. Bu hiçbir zaman doymaz diyor. İkincisi de nedir?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 Yani alimlerin de amel edenleri dışındaki helaka uğramışlardır. Amel edenlerin de ikhlaslıları dışında kalanlar helaka uğramışlardır. İkhlaslılar ise büyük bir tehlikeliyle karşıya karşıyadır. Eğer ilimehli değilsen, ilimehli ama imminle amel etmiyorsan, ilimehli imminle amel ediyor ama ikhlaslı değilsen o zaman gene zina da demek. Üçün de varsa tıpkı Ahmet bin Hanbe'nin başına gelenler gibi her türlü musibeti nedir? Uğrayabilirsin demektir. Yani bu ne demektir kardeşlerim? Peygamberlere bir bakalım. Peygamberlere varisleri kimler? Alimler. Peki peygamberler işlerinde öldürülenler var. İşlerinde ne var? Kavmi tarafından işkenceye maruz kılanlar var. Kendi yurtlarından çıkartılanlar var. En yakın Allah Azze ve Celle aleyhissalatuhis salamı düşünün. Kavmi onun topraklarından kommadı mı? Taif'e gittiği zaman çocuklar ve deliler tarafından taşlanmadı mı? Hendek savaşında mübarek dişi kırılmadı mı? Böyle alnı yarılmadı mı? Ve daha birçok ve daha dünyadayken yedi çocuğundan altısı ne yaptı? Daha dünyadanken vefat etti kardeşler. Bu gerçekten bir insanın sabretmesi gereken zor şeylerdir. Ki ürün azim dediğimiz peygamberlerden bir tanesi Allah Resulü aleyhi s-salatu ve selam. Eğer alim de, hazzani bir alim de hakikaten o peygamberlerin varisleri ise ne olacaksın? İlim varsa, amel varsa, ihlas da varsa bütün bunların senin başına gelecek demektir. Ki bu Allah'ın sünnetidir. Bunlara hazırlıklı olacaksın. Hiçbir zaman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 Yalnız alimler ölü değildir. Alimler de sanhoşturlar. Yalnız amel edenler müstesnadır. Amel edenler de aldanmıştır. Yalnız ikhlas ile amel edenler başka. İkhlas ile amel edenler de neticeyi bilinceye kadar korkular. Onlar da yarın Allah Hazretleri neye karşı neyine kendisini muammele edeceğinden emin değildir. Yine İmam Hasan Al Basri diyor ki, rahim Allah'ın sorumluluğunun ve vazifesinin şuurunda olan muttaki alim şahsiyet için şunları beyan ediyor: Akıllı ve alim kişi odur ki, dünyasını harap eder ve harap ettiği dünyanın enkazı üzerine ahiretini inşa eder. Ahiretin harap edip de bunun enkazı üzerine dünyasını inşa etmez. Yine İmam Hasan Al Basri rahim Allah diyor ki, Hakikaten kişi ilimden bir konuyu elde edip, onunla amel ederim de bu onun için dünya ve içindekilerin kendisinin olması, sonradan bunları ahiret yoluna vermesinden daha hayırlı olurdu. Öncelikli önceleri adam ilim tasir ettiği zaman bunun tesirinin onun basiretinde, huşunda, dilinde, elinde, namazında ve zülfünde görülmesi gecikmez diyor. Yani bir adam ilim mi öğrendi? Hemen onun neticesi az da olsa yaşantısında ibadetinde hemen ne yapardı teslimini gösterirdi diyor. İlimin felaketi de onu terk edip onunla amel etmemek onu unutmaktır diyor. İlim ehlî olmayana rivayet edilip öğretildi mi kaybolup gider. Böyle bir hareket imza yiyeden ehlî olmayanların yanında oldukça hayal değil şerekle kullan. insanlığın faydasına değil zararı için harcandır. O yüzden kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri ilim öğrenen, ilmiyle amil olan, ilmiyle amel eden ve ikhlaslı olan kullarından ibadet eder. İlim tek başına bir şey değildir. Evet ilim öğrenmek zorundayız. Ama eğer ilminle amel etmezsen, o amelinde de ikhlaslı olmasan, yarın Allah korusun cehenneme atılacak ilk üç kişiden bir tanesi de alimdir. O kişisiz olur. Ki Allah Azze ve Celle onun huzuruna çağırdığında ey kulun ben sana ilim öğrettim ne yaptı? Kul der ki diyor alim kişi ya Rabbi ben senin dinini gece gündüz insanlara anlattım. Ve Allah Azze ve Celle kezeft yalan söyledin. Sen bunu niçin yaptın? Sırf insanlar sana Alim desinler, ne kadar da bilgili desinler diye bunu yaptın. Sen bunu öğrettin ve bunu insanlara anlattın ki bu da sana verildi. Yani bununaki maksadın dünyalık bir karşılıktı ki bunun karşılığında dünyaya dünyadayken aldın der. Allah Azze ve Celle atın bunu cehennemi buyurana yüzüstü cehenneme, yüz cehenneme atılır. Allah Azze ve Celle bizi onlardan emmesinler. Bizi Rabbanî alimlerin bulunduğu topluluklardan emmesinler. İçimizden Rabbanî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 ش ه و ان لا إ ل ه الا أ ن ت استغفرك واتوب ل ي ك و ا ق ي ا د ع و ا ن ا أ ن الحمد لله رب العالمين